Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Saygıdeğer kardeşlerim Hicretin ikinci yılıydı Kıblenin değişiminden sonra Şaban ayının son günleriydi Bakara suresinin 183 ve 184. ayetleri nazil oluyordu Ey iman edenler Allah Allah Sizden öncekilere farz kıldığı gibi, Orucu sizlere de farz kıldı. Her türlü yanlışlıktan, Ahlaksızlıktan, Kötülükten sakınasınız diye. Hayatı derin bir bilinçle, Allah için yaşayasınız diye. Sayılı günlerde oruç tutun. Ancak hasta olanlar, Veya seyahatte olanlar, Tutamadığı günler sayısınca, Orucu başka günlerde tutsun. Oruç tutmaya gücü yetmeyen, ve tutamayanlar fidye olarak bir yoksulu doyurmakla sorumludurlar. Her kim gönlünden koparak iyiliği artırırsa kendisine iyilik yapmış olur. Ama oruç tutmanız fidye vermek ve kazaya bırakmaktan daha hayırlıdır. Keşke bunu bilseydiniz Buyruluyor. Oruç müminlere farz kılınıyordu. Müminler Medine'ye geldiklerinde Yahudilerin Muharrem'in 10. gününde Oruç tuttuklarına şahit oluyorlardı Nedeni sorulduğunda Yahudilerin cevabı Muharrem'in 10. günü Bizler için önemli bir gündür Çünkü Allahu Teala o gün Musa'yı ve İsrail oğullarını Firavun'un elinden kurtardı Firavun ve arkadaşlarını Suda boğdu Musa da şükür olarak o gün oruç tuttu Biz o günün hatırası olarak Musa'ya uyup oruç tutarız Diyorlardı Onların bu sözleri üzerine peygamber efendimiz ben Musa'ya ve onun orucunu tutmaya sizden daha layıkım buyurdular. Ve aşırı orucu ismiyle bilinen Muharrem ayının 10. günü oruç tuttular. Müslümanların da o gün oruç tutmalarını istediler. Peygamber efendimizin özelle durduğu bir konu vardı. Tevhid üzere oluşan mümin toplumun tamamen kendine özgü bir toplum olmasını istiyordu. Bu nedenle başka toplumlara benzemekten uzak durulmasını da istiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir topluma benzeyen o toplumdan olur buyuruyorlardı. Muharrem ayının 10. gününde oruç tutulmasını beğen buyuran peygamber Efendimiz Muharrem'in 9. günü de oruç tutmak suretiyle Yahudilere muhalefet edin buyuruyorlardı. Ayrıca peygamber Efendimiz her ay 3 gün Oruç tutmaya büyük bir özen gösteriyorlardı Hicretin 2. yılının Şaban ayının son günlerinde nazul olan ayetle Oruç farz kılınıyordu Ey iman edenler Allah sizden öncekilere Farz kıldığı gibi Orucu sizlere de farz kıldı Muttaki müminlerden olasınız Diye buyuruluyordu Hz. Selman radiyallahu anlatıyor Şaban ayının son günü Allah'ın Resulü Bizlere şöyle hitap etti Ey insanlar Büyük ve bereketli bir ay Gölgesini üzerinize saldı Bu ayda bin aydan daha hayırlı olan Bir gece kadir gecesi vardır Allah bu ayın orucunu Farz kıldı Gecelerini ibadetle değerlendirmeyi de Öğütledi Allah'ın sevgisine ermek için Kim de bu ayda bir farz yaparsa Bu ayın dışında Yetmiş farz yapan kişi gibi Sevap alır bu ay sabır ayıdır. Sabrın mükafatı ise cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Müminlerin rızıklarının artırılacağı aydır. Kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse bu onun günahlarının bağışlanmasına ve nefsinin cehennemden kurtulmasına sebep olur. Ayrıca oruçlunun sevabından eksiltilmeksizin ona oruçlunun mükafatı gibi mükafat verilir. Allah'ın Resulü'nün sohbetini dinleyen sahabiler sordular. İyi ama ya Resulallah, her birimiz oruçluyu iftar ettirecek yiyeceği bulamamaktadır. Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam Allah bu sevabı oruçluyu bir hurma ile, bir yudum su ile veya karıştırılmış süt ile iftar ettirine de verir. Bu ay evveli rahmet, ortası bağışlanma ve sonu da cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Her kim yönetime altındakinin işini azaltırsa Allah onu bağışlar ve onu cehenneminden kurtarır. Bu ayda dört ameli çok yapınız. Bunlardan ikisiyle Rabbiniz razı edersiniz. İkisini yapmaya ise daima muhtazsınız. Rabbinizi hoşnut edeceğiniz iki amel Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet etmeniz Ve ondan affınızı talep etmenizdir Yapmaya muhtaç olduğunuz iki amel ise Allah'tan cenneti istemeniz Ve cehennem ateşinden ona sığınmanızdır Her kim oruçluya su içirirse Allah ona benim havzımdan su içirir Ve o cennete girinceye kadar bir daha susamaz buyuruyor Oruç bizden önceki müminlere de farz kılınmıştı Oruç bütün peygamberlerin hayatında, onların ümmetlerinin hayatında ana çizgilerden biriydi. Tehid yolcularının manevi iklimini terennüm ettikleri kutlu bir ibadetti Oruç. Namaz ve Oruç Rabbani armağanlardı. Gayb aleminden müminlerin dünyasına sarkan gonca güllerdi. Ruhların hayat bulduğu gonca güllerdi. Müminler bu gonca gülleri kokladıkça koklarlardı. Ve her biri doyumsuzluk halet içinde olurlardı Peygamber Efendimiz öyle buyururdu Şu iki rekat namazın verdiği lezzeti dünyanın bütün lezzetleri toplansa veremez buyuruyordu Tevhid yolcuların hayatında iki esastı namaz ve oruç rahman rahimle Rahim ile ilişkiyi en kuvvetli şekilde sağlayan ve tutan kutlu esaslardı Peygamber Efendimiz bir gün kuşluk vakkinde kahvaltı yapıyordu Bilal Efendimiz haneyi Saadet'e geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buyur Ya Bilal diye Sofraya davet etti Bilal Efendimiz Bugün niyetlendim Bugün nafile oruç tutuyorum Ya Resulallah dedi Peygamber Efendimiz Bilesin ki Ey Bilal Kemiklerin dahi Sübhanallah diyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Bir düş şeriflerinde Oruç gibisi yoktur buyuruyorlar Asıl ilerleme Asıl ilerleme İnsanın insanlığındaki ilerlemeydi Asıl olgunlaşma insanın insanlığında olgunlaşmasıydı Asıl gelişim aylaki çizgideki gelişimdi Hakikatte oruç insanın kemalata doğru yürüyüşüydü Aylaki gelişimi gerçekleştirmekti Peygamber Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyordu Mümin insan güzeldi ama yetmezdi Daha güzel mümin olmak için gayret edecekti yine yetmezdi. En güzel müminlerden olabilmek için çaba sarf edecekti. Oruçla ilgili ayetin sonu öyle bitiyordu. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki muttakilerden olursunuz buyuruluyor. Oruç mümini kucaklıyordu. Alıyordu, muttaki mümin olmaya doğru yükseltiyordu. Önce arı duru bir inanç zemini oluşturuyordu. Tevhid ile çelişen ne varsa onları izal ediyordu. Allah ve Resulüne kayıtsız şarsız teslim olmuş bir gönül inşa ediyordu. Güçlü bir iman oluşturuyordu. Yani önce güçlü bir imandı. Bu takvanın birinci zeminiydi. Şirkin bütün boyutlarıyla hayattan atılmasıydı, hayattan silinmesiydi. İkinci zemin hayatı İslami esaslara göre yaşamaktı. İman kalpteydi. Onun yaşanan hale gelmesi hayatta vücut bulmasıydı. Mü'mince bir hayatta öncelikle ve öncelikle haramlardan arınma vardı. Hayatı haramlar denilen kirli hallerden kurtarmaktı. Temiz bir hayatı gerçekleştirme çabasına girmekti. Bu madalyonun bir yüzüydü. Öbür yüzü farzların yerine getirilmesiydi. Allah'ın kulundan istediklerini hayata egemen kılmaktı. Üçüncü zemin ise hayatı nafile ibadetlerle donatmaktı kuşatmaktı. Nafile ibadetler muhteşem bir iklimdi. İbadette yoğunlaşmaktı. Hayata Rahman Rahim'in zikrinin oturmasıydı. Bir bilgemizin ifadesiyle kulun işi Rabbi ileydi. Kul nafile ibadetlerle bunu terennüm eder, bunu derinden yaşardı. Oruçla ilgili Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden bazıları şöyleydi. Oruç kötülüklere karşı bir kalkandır. Oruç tuttuğunuz gün kötü bir söz söylemekten sakının, kötü bir işten sakının ve şamata yapmayın. Şayet birisi söver veya kavga etmek isterse ona ben oruçluyum deyin. Peygamber Efendimiz orucun bir kalkan olduğunu beyan buyurunca sahabiler onu ne yaralar diye sordular. Peygamber Efendimiz yalan ve gıybet buyurdular. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam kim yalan sözü onunla amel etmeyi terk etmezse Allah'ın onun yemesini ve içmesini kesmesine ihtiyacı yoktur. Bir başka beyanlarında kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahlara affolunur buyuruyor. Müminler bundan böyle oruç denen deryaya her yıl bir ay boyunca gireceklerdi. Pırıl pırıl oruç denen deryada arınacaklardı tertemiz olacaklardı. Kalplerindeki ağırlıklardan kurtulacaklardı. Ramazan ayında gün boyu oruç ikliminde olmak vardı. İftardan sonra yassı namazının arkasından yoğunluklu bir namazda hayata giriyordu. Peygamber Efendimiz Allah sizlere Ramazan ucunu farz kıldı. Ben de teravih namazını sizler için bir sünnet kılmak istiyorum buyuruyordu. Peygamber Efendimiz teravih namazını ilk gün Cemaat olarak kılmışlardı Şerefli arkadaşları bundan büyük huzur duymuşlardı İkinci günde teravih namazını cemaatle kılıyorlardı Artık cemaat dalga dalga teravihe geliyordu Üçüncü gün cemaat toplanmıştı ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hane Saadetlerinden çıkmamışlardı Dördüncü, beşinci günlerde çıkmadılar Ve sonra Peygamber Efendimiz Eğer sizler için farz olursa uygulamada sıkıntıya düşeceğinizi düşündüm buyurdular. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.